Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum Erdal Elginöz. Erdal hoş geldin. Hoş bulduk Erol ee, sevgili dinleyiciler, Erdal Faselis'e dokunma hareketinin sözcülerinden birisi ve Erdal o habitatta yaşayan bir arkadaşımız. Ee, Alacasu'ya, Faselis antik kentine sanırım 14 kilometre mesafede yaşıyorsun değil mi Erdal? Evet, ben de çok yakın bir köyde oturuyorum buraya. Hı hı. O zaman e, en yakın tanığı ve yıllardır oradaki e, habitatı, ekolojik e, durumu... Yıllardır takip eden ve korumaya çalışan bir ekoloji aktivisti diyebilir miyiz sana öyle desek de şimdiki süreç nasıl? Diyelim olur. Diye. Evet, doğru doğru yani evet uzun yıllardır bu bölgenin e, tarihiyle doğu, doğal yapısıyla korunması için çalışıyoruz diğer arkadaşlarla birlikte. Evet. O zaman e, istersen bize süreci biraz anlat. Nasıl başladı, nasıl haberiniz oldu? E, anlatayım tabii çok hoş değil anlatması. E, vallahi biz iş makinaları girince öğrendik tam olarak öyle oldu. E, 20 Şubat'ta 20 Şubat 2023 e, ben tam içinde değilim tabii Faselisin. Orada oturan hemen Tekirova'da oturan arkadaşlarım ya burada iş makinaları çalışıyor diye haber verdiler. İşte neler olduğunu öğrenmemiz zaten birkaç gün sürdü. E, bu arada makineler girdiler ormanı açtılar falan biz sağa sola işte şikayet ettik e, bize gelen cevap izinleri var İzni olan birileri çalışıyor bakanlık çalışıyor falan diye. Sonra ortaya çıktı ki e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yatırımlar ve işletmeler genel müdürlüğünün yaptığı bir e, halk projesi adı altında bir proje bu hı hı. ve e, hem alaca suyu hem bostanlık koyunu kapsadığını öğrendik. Ee, yani dedik buralar şimdi e, alan hakkında daha sonra daha ayrıntılı konuşuruz ama bu alan birinci derece arkeolojik sit alanı yani burada iş makinasının ne işi var dedik bize dediler ki koruma kurulu izin verdi yani gerçekten hayrete düştük çünkü e, yani yıllardır dediğim gibi bu bölgenin hem tarihiyle hem doğasıyla korunması için çalışıyoruz biraz mevzuatta da hakim olmuş bulunduk bu sırada koruma kurulunun Böyle bir iznin vermesi bizi çok şaşırttı. Çünkü mevzuata aykırı, yasalara aykırı olduğunu biliyoruz. Avukat arkadaşlara danıştık. Bu konuda daha önce biliyorsun bundan hatırlarsınız 9 yıl önce bir fasilise otel projesi vardı. Fettah Tamince'ye. Şeyde e, mi Bostanlık Koyuna 2014'te. Bostanlık Koyunun arkasına evet 2014 yılında. E, o zamandan hani biz biliyoruz e, nelere izin verilebileceğini o zaman da yine dava açmıştık. Dolayısıyla hani bunun doğru olmadığını böyle bir şeyin doğru olamayacağını düşündük. Temaslarda bulunduk. Sözlü, yazılı işte oraya buraya dilekçeler falan bilgi istedik. En sonunda ulaştık bilgilere ve gerçekten bizi dehşete düşüren bir proje ile karşı karşıya kaldık. Bu belki başka bir yerde uygulansa bu kadar dehşet olmaz. Çünkü bu projeler Antalya'nın ve diğer illerin başka sahillerinde uygulanan halk plajı projeleri. Hmm. Fakat siz bunu dediğim gibi birinci derece antik kente uyguladığınızda bu çok korkunç bir şey oluyor. Çünkü birinci derece arkeolojik sit alanında kazılması gereken, arkeolojik bilimsel kazı yapılması gereken yerde betonlar yapıldığını gördük. Ve bunun yani doğru bir şey olmadığını söylememize rağmen dediğim gibi izinler olduğunu öğrenince de e, gerekli belgelere ulaştık ve davalar açtık. E, o bölgede yaşayan 14 arkadaşımız, e, bazı sivil toplum örgütleri bunların içinde mimarlar odası var, e, şehir plancıları odası var, ondan sonra e, peyzaj mimarları odası var, 3 oda e, bizimle beraber 4 ayrı dava açtık. Ancak ee, yani davaları açınca durduramıyorsunuz. Bir taraftan e, inşaat maalesef büyük bir hızla devam ediyor. Ee, tabii koruma kurulunun e, burada çok kilit bir önemi olduğunu öğrendik ve e, koruma kurulunun e, 13, 13 Ekim 2022 yılında bir toplantısında e, bu projeyi onayladığını öğrendik. Projede 85 dönüm, 85 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve bu 85 bin metrekarede toplam e, 3 bin metrekarelik beton ve taş kaplanacak birinci derece arkeolojik sit alanının üzerine. Yani altında tarihi kalıntı var mı, herhangi bir şey var mı bilinmiyor. E, bunlar yeterince araştırılmamış, keşif kazısı yapılmamış, üzerine beton döküyorlar. Ondan sonra Ondan geçmiş şey. olsun artık oraya değil sonra mi? Sonra gerçekten geçmiş olsun. Zaten iş makineleriyle bir kısmını yaptılar. Yani biz başvurularımızı yapana kadar, itirazlarımızı yapana kadar bir hafta boyunca çalışıldı. Bir haftada yaklaşık 500 metrekarelik bir beton e, alan için iş makineleri tekrar ediyorum birinci derece arkeolojik sit alanı. Yalnızca arkeologların fırçayla kazması gereken, hafifçe kazma kürekle kazıp fırçayla temizlemesi gereken yerde Tonlarca ağırlığında iş makineleri çalıştı. Üstüne demir döşendi, kalıp çakıldı, beton döküldü. Geceleri de bildiğim kadarıyla değil mi? Maalesef, maalesef. Bizim itirazlarımız sonucu e, jandarma geldi tabii. Çünkü aslında yasaya aykırı. Yani bizim e, bu konuda çok ağır yasalarımız var. Ve e, geldi jandarma gece iş makinalarının çalıştığını gördük. Ondan sonra çünkü gece çalışmalarının sebeplerinden bir tanesi bu projenin işte müzenin ve kazı başkanlığının görevlendirdiği arkeologların denetiminde yapıldığı söylendi bize. Fakat arkeolog arkadaşlar beşe kadar orada duruyorlar. Gerçi yani durmalarının da bir anlamı yok. Çünkü yetkileri yok orada. Yani bir arkeolog için bence bu çok acı verici bir süreç olsa gerek. Gözlemci gibi sadece. Olanı Gözlemci göstereyim. gibi. Evet çünkü izin verildi diyorlar. Ee, yani arkeolojik sit alanının üzerinde iş makinası tepiniyor. Beton döküyor. Beton mikseri geliyor 40-50 tonluk. Eziyor bütün o alanı. Ve e, betonları döküyor. Ama siz arkeolog, yani ben arkeolog olsam ve bunu seyretsem e, bayağı depresyona girerdim herhalde arkadaşlar saat 5'e kadar mesaileri artık tepkiler çok arttı. Tabi biz bir taraftan basın, bir taraftan sosyal medya aracılığıyla bunu duyurduk. Dedik ki birinci derece arkeolojik sitte böyle bir çalışma var. Tabi bütün sağ olsun sizin gibi duyarlı pek çok arkadaşımız bu konuda yayınlar yaptılar ve sesimizi duyurmamıza yardımcı oldular. Bu sayede büyük bir tepki ortaya çıktı. Bu tepkinin sonucunda ee, bizim haklı olduğumuzu da şuradan anlıyoruz bir geri adım atıldı yani iyi tamam o zaman başka beton dökmeyelim dendi o zaman bunu niye döktünüz bunlar ne olacak ee, işte arkeolog arkadaşlar beşe kadar çalışıyor biz bu gürültüyü yapınca e, betonları gündüz dökmemeye başladılar arkeolog gidiyor arkeolog gidince gece dökmeye başladılar bayağı gördük yani ve videolarını da çektik Evet, Çünkü evet. arkadaşlarımızla beraber mümkün olduğu kadar orada bulunmaya çalışıyoruz. Ama tabii herkesin işi var, iş hayatı var, zor hayat zor yani. Sürekli orada hepimiz olamıyoruz. Ee, ama görebildiğimiz kadarıyla her şeyi yansıttık. Muhtemelen görmüşsündür sen de gece dökülen betonları. Evet evet o görüntüleri gördüm. Ben de, Maalesef bir de, çok bir de şey soracağım sana Erda. Şimdi e, insanlar... Çoğunlukla şeyi karıştırıyor. Fasalis antik kenti denildiği zaman bu çalışmalar zannediliyor ki şu an hani turizme açık olan antik kentin içerisinde ya yapılıyor kazı kazısı yapılmış olan bölgede yapılıyor zannediyor. Ama e, hem Alacazu, Cennet Koyu dediğimiz yer e, hem de e, şeyde Bosnlu Koyunda e, iki koyu da kapsayacak bir Çalışma ve Faselis antik kenti birinci derecede sit alanı olarak buraları da kapsıyor değil mi? Bunu sen biraz daha ayrıntılandırabilirsen kafa karışıklığı çözmüş oluruz. Tabii, tabii bunu anlayabilmek için aslında birazcık Faselis'i tanımak lazım. Evet. Faselis, Likya'nın en büyük şehirlerinden biriydi. Bundan yaklaşık 2700 yıl kadar önce. Evet. Kırk bin kişiye varan bir nüfusu olduğu tahmin ediliyor ve alan olarak aslında yayıldığı alan şu anda mesela Perge Antik Kenti'ne gittiysen çok geniş bir alana yayılır Perge'nin şeyi ve evet. orası düzlük olduğu için açıktır. Kocaman bir alanda görülür birinci, derecedeki, birinci derece arkeolojik sitteki kalıntılar. Faselis hem tepelik bir yer hem de çok girintili çıkıntılı bir koy içinde olduğu için büyük birkaç koyu içinde olduğu için ee, çok Geniş bir başka genişlikte bir alana yayılmış bir antik kentti ve şu anda öğren yeri olarak ziyaret ettiğimiz yer şehrin polis dediğimiz merkezidir yalnızca. Hı hı. Yani o yarısı bile değil şu anda bizim ziyaret ettiğimiz kazılmış ve ziyarete açılmış olan bölümü Ant Faselis Antik Kenti'nin küçük bir bölümü yalnızca. Faselis Antik Kenti'nin orada üç tane limanı var. En az bir limanı daha olduğunu biliyoruz ki bunlardan bir tanesi su zaten. Çok korunaklı bir yerdir biliyorsun. Hmm. E, nehir, dere var. Bugün bile derenin içine kayıklar, tekneler park edebiliyor, bağlayabiliyor. E, kışı güvenle geçiriyorlar. Tabii ki Faselis'in antik çağlarında da e, buralar yine kullanılıyordu. E, nitekim Ta daha ilk baştan beri, daha sonrasında genişledi sit alanı ama daha ilk sit alanı tespitinde bile hem alaca suda hem bostanlık koyunda e, yüzeyde ve hemen yüzeyin altında çok sayıda antik kalıntıya rastlandı ve bu konuda bazı bilimsel yayınlar da yapıldı. Dolayısıyla bu kesinleşmiş oldu buraları buralarda Fasalisle birlikte olduğu yani bizim Fasilis'in bir mahallesi olduğu bunların. Üstelik de yoğun kullanılan çünkü ikisinde de manastırlar var, kiliseler var, e, duvarlar var, e, lahitler var, mezarlar var. Yani baya bildiğin tam teşekküllü e, yaşanılan e, mahalleleriydi bunlar faselisin. Dolayısıyla antik kentin sınırlarının içinde tutuldu. Birinci derece arkeolojik sit bu alanları da kapsıyor. Ve bugün... Efendim şey var. Aynı zamanda doğal miraslar burada. Yani eee Tabii tabii onu da söyleyecektim. Evet. evet. E, şu anda mesela hemen görünmüyor. Antik antik sit alanı şeyini bitireyim. Arkeolojik sit kısmını bitireyim ondan hemen başlayacağım. Şu anda mesela e, Bostanlık koyunda manastır kalıntıları gözle görülebilir durumda. Eee Alaca suda da bitkilerin altında, ağaçların altında Kilise kalıntıları var. Biz geçen gün gittik bunları fotoğrafladık ve basından pek çok arkadaşla da paylaştık. Bunlar yayınlandı. Dediğim gibi bunlar kanıtlanmış e, bilimsel araştırmalarla da orada böyle kayıtlar olduğu, kalıntılar olduğu kanıtlanmış bulunuyor. Dolayısıyla buralar arkeolojik açıdan kazıyı bekleyen yerler. Yani diğer şu anda gezdiğimiz Fasilis gibi temizlenmesi, Gerekli yerlerde restorasyonların yapılması ve ziyarete açılması gereken yerler buralar. Yani bugün nasıl biz Fasilis’in şu anda gezdiğimiz ören yerinde amfitiyatroya beton dökemiyorsak buraya da dökemeyiz. Çünkü pozisyonları bire bir aynı. aynı. Resmi resmi statüleri tamamen aynı. Burada bambaşka çalışmalar yapılmalı. Eğer bir ihtiyaç varsa da tuvaleti vesaire di. Bunu da düzenleyen kurul kararları var, yasalar var. Onlara göre çok daha basit, portatif şeylerle yapılabilir. Dediğin gibi burası aynı zamanda tahtalıdığı özel doğa alanı, Beydağları Sahil Milli Parkı'nın içinde e, korunması gereken doğa alanı, turizm baskısına maruz bırakılmaması gereken doğa alanı olarak işaretlenmiş. Parkın uzun dönem gelişim planında. Burada bir turistik gelişme veya bir turizm baskısına maruz bırakılmaması gerektiği. E, çünkü burada bölgeye özgü e, bazı mesela yalnızca Fasilis'te yetişen bir çeşit baklagil var mesela ve biz onun çiçeklerini görüyoruz. E, şimdi önümüzdeki aylarda olacak. Nisan'da, Mayıs'ta açacak o çiçekler. Yalnızca burada yaşıyor. Bunlar koruma altında. Dolayısıyla yani böyle büyük iş makineleriyle beton dökerek değil çok daha özel ve hassas bir çalışma yapılması gerekirken bir bakıyoruz üstelik 60 günde bitirilme hedefiyle çıkılmış bu ihaleye. Yani siz bu kadar hassas bir yerde çalışacaksınız fakat 60 günde apar topar elinizdeki bütün en ağır makinaları kullanarak bu şeyi bitireceksiniz. Yani bu alanın özellikleriyle kesinlikle uyuşmayan üstelik yasalarımızla da uyuşmayan ee, çok yanlış bir proje maalesef ve ee, biz davalarımızı kazanacağımıza inanıyoruz bununla ilgili. Bir de sanki e, insanlar e, bakanlık tarafından manipüle ediliyor gibi geliyor bana. İşte ben Şahan Gökbakır'ın şeyini görmüştüm bir paylaşımını. İşte bakanlık oradaki çöp e, konteynerlarının görüntülerini genelde böyle basına servis edip işte bakın buralar tertemiz olacak. Biz buraya zaten yaptığımız çok basit bir şey. İşte iki tuvalet birkaç duş koyacağız. Hani kültürel mirasa doğaya zarar vermeyeceğiz deniliyor ama bu kadar beton 48 milyonluk 48 milyona varan bir ihale nasıl bu kadar basit? KDV'siyle olur? 60 milyon değil mi? Evet, çok korkunç bir rakam ve dediğim gibi 3 dönüm yani 3 dönümlük bir alan. 3000 bin beton döküyorsunuz. Yani bu öyle ben iki tuvalet ya kaç yani nasıl bir tuvalettir üç dönüm üç bin metrekarelik bir tuvalet ben bunu anlamıyorum maalesef yalnızca bakanlık değil e, bölgemizdeki bazı e, basın mensupları da e, bu konuda bir e, yanıltma kampanyasına girişmiş bulunuyorlar bu da çok üzüyor bizi e, hatta yani çıkıp orasının fasilerle alakası yok diyen e, maalesef arkadaşlar oldu orada ihtiyaç var işte bakın çalıların dibi e, tuvalet gibi kullanılıyor diyenler oldu e, tabi elbette bu tür düzenlemelerin yapılması normaldir böyle şeyler gerekebilir ancak dediğim gibi bölgenin hassasiyetleri göz önüne alınması gerekir siz böyle devasa bir halk, plaj, halk plajı adı altında beş yıldızlı beach club yani bu yapılan şu anda zaten evet. bakanlık da diğer buna benzer yaptığı projeleri beş yıldızlı hizmet veriyoruz diye e, övüyor ama siz bunu bir arkeolojik sit alanında yapamazsınız. Dolayısıyla e, bunlar göz ardı ettirilmeye çalışılıyor. E, aslında kimin dü ne düşündüğünün de çok önemi yok bence bu konuda. Çünkü e, yasalarımız çok net. Yani ben diyelim ki burayı doğal olarak korumak istiyorum. İşte sen diyorsun ki arkeolojisine dokunmayalım. Bize kalmıyor aslında bunun şeyi, kararı. Yasalarımız var. Kültür Bakanlığı'nın kendi mevzuatı var bir birinci derece arkeolojik sitede ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız. Dolayısıyla bu e, yani bahaneler üretilmesi aslında geçersiz oluyor burada. Yani siz bir çöpü temizlemek için beton binlerce e, metrekare e, beton dökemezsiniz. Yani bu doğru bir yönlendirme değil tabi. Zaten bakanlık kendisiyle de çelişmiyor mu? Daha öncesinde e, yine kültür ve turizm bakanlığı. Hatta Tamince'nin yapacağı otel için e, Bostanlık Koy'un arkasına oraya burası birinci derecede sit alanı ve buraya herhangi bir e, inşaat izni veremeyiz demişti değil mi? E, tabii tabii biz da... ona da dava açmıştık. 2014 yılında öğrendik onu da o da kocaman bir projeydi. E, bu proje de aslında çok ilginç bir şekilde o otelin hemen önündeki plaj oluyor aslında. E, o yıllarda onun şöyle bir de bir önemi var, şöyle de bir kazanımı oldu o otel projesinin aslında. E, bu bölgede bazı yerler üçüncü derece sit alanıydı otel zamanında. Otele verilen alanın bir kısmı üçüncü, bir kısmı birinci derece sit alanıydı. Biz o birinci derece sit alanındaki yüzeydeki e, kalıntıları gösterdik mahkeme heyetine keşfe geldiklerinde bilirkişiyle. Daha sonra da 3. derece sit eskiden üçüncü derece sit alanı olan yerde de kalıntı uçları vardı. E, oraları gösterdik ve oralarla ilgili daha önce yapılmış bazı bilimsel çalışmaları da gösterdik ve bir keşif kazısı yapıldı. Bostanlık Koyu'nun arka tarafındaki e, eskiden üçüncü derece olan alanda ve Asilis'in Likya tarihinden daha eski zamanlara kadar gittiğini gösteren çok daha eski, 3000 yılın üzerinde Kalıntılara ulaşıldı, mezarlara ulaşıldı, bazı yapılara ulaşıldı. E, dolayısıyla burası aslında bostanlık koyu, onun arkası, alaca su. Buralar e, belki de kazılsa bütün Antalya tarihini, belki bütün Likya tarihini değiştirecek bazı verilere ulaşacağız. Bilimsel olarak burada çalışmak durumdayız. Ama maalesef bakanlık ne yapıyor? 2022 yılında Faselis'teki kazılar için Yalnızca 60 bin lira ayırıyor ve aynı yıl bu proje için 57 milyon, KDV'siyle beraber 57 milyon lira ayırıyor. Yani bu da bizi diyor ki bakanlık acaba buralarda kazı yapmak istemiyor, turistik işletme mi açmak istiyor diye düşündürüyor. Maalesef bunu düşünme hakkını kendimizde buluyoruz. E, dolayısıyla da e, bu bölge e, dönersek Fettah Damince zamanına. E, açtığımız davadın keşfinde bu e, buluntular ortaya çıkınca geri kalan kısmı da birinci derece arkeolojik site dönüştü ve kazı yapmayı bekliyor. Biz de bakanlıktan burayı bilimsel kazıyla e, insanlık e, kültürüne kazandırmasını, bize burada, buradan çıkacak verilere ulaşmamızı sağlamasını, yeni bilgiler öğrenmeyi, fasilisi daha iyi tanımayı sağlamasını bekliyoruz bakanlıktan. Yani, Ticari işletme kurmasını değil bu yaptığı şu anda bakanlığın giriş parasız diyorlar ama çıkışın parasız olmayacağı belli yani içeride şezlonglara para verilecek büfelere Kesinlikle. para verilecek dolayısıyla bir ticari işletme değil de burada gerçek hak ettiği gibi güzel bir çalışmayla buranın kültürümüze tarihimize kazandırılmasını talep ediyoruz biz son bir, bir dakikaya girdik. Bayağı e, akıcı konuştun. Şey e, dinleyicilerden bir isteğin var mı? Mesela hani nasıl destek olabilirler? E, Faselisi şu anda benim gördüğüm kadarıyla Türkiye kamuoyuna çok e, mal oldu ve herkes takip ediyor ve insanlar bir şeyler evet. yapmak istiyor. Bunun e, herkes Antalya'ya geldiğinde illaki faselise uğruyor ve e, oraya dair bir hassasiyeti var. Dünyanın en güzel doğal limanlarından birisi ayrıca buralar. Yani Gerçekten, dokunulmaması evet. gereken. Ne ne dersin bir e, son sözleriyle ee, böyle bir çağrıyla alalım. bize Tabii biz şu anda tabii davaları açtık ama davalar bir süreç. Bu süreçte e, medya e, desteğine çok büyük ihtiyacımız var. E, bütün bu konuda hassasiyeti olan insanları e, sosyal medyada faselise dokunma, hashtagini takip etmeye ve bizi desteklemeye çağırıyorum. Aynı zamanda koruma kurulunun önümüzdeki e, toplantısında bu konuda yeniden görüşüleceğini öğrendik. Tepkiler üzerine yeniden değerlendiriliyor. E, koruma kuruluna bir mektup hazırladık. O bizim şeylerimizde var. E, evet, sosyal medya evet. kanallarımızdan bulunabilir. E, oraya bir mesaj gönderebilirler. Bir, bir dilekçe gönderebilirler. Bu Çalışmanın iptal edilmesi için bu konuyu duyurmamıza ve bu konudaki sesimizi yükseltmemize yardımcı olabilirler. E, cimer yapılabilirler çünkü dediğim gibi bu bir suç. Cimer mektubumuz var. E, çok sayıda cimer e, şikayetinde bulunduk bununla ilgili. Ayrıca bir de suç duyurusunda bulunduk e, yapılanlarla ilgili. E, bunlarla ilgili dilekçelerimize bizim sosyal medya kanallarımızdan ulaşıp bize destek olabilirler. O zaman bu çağrıyla bitirelim. E, ağzına emeğine sağlık katıldığın için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğin için Erol. Ben zaten yakından takip ediyorum. E, yine belki daha ileriki zamanlarda da. E, umarım biter de tekrar program yapmak zorunda. İnşallah onu yaparız. Evet. Ya da gelişmeleri anlatırız ileride evet. belki. E, sevgili dinleyiciler, e, Faselis'e iştekiyle e, takip edebilirsiniz. Sosyal medya paylaşımlarını yapabilirsiniz. E, Erdal'ın söylediği gibi. Programımızın sonuna geldik. E, Moğollarla bitiriyoruz. E, bir şey yapmalı diyor Moğollar. Onu dinleyerek bitirelim programımızı. E, i̇ki hafta sonra görüşünceye dek. Hoşçakalın.